ünü meşhur bruj karyonunu aşan, adeta havada asılı bir piyano diyebileceğimiz 5 oktavlık karyonun sesi duyulur. Yabancılar o zamana dek Kukendun'a hiç gelmemişlerse, Brandon'a ait ayakta duran Nasulu William'ın resminin süslediği salonu, 16. yüzyıl mimarisinin başyaptığı San Magloar Kilisesi'nin minberini,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 Ve tek kelimeyle flamandırlar. aynı Esko ve Kuzey Denizi arasındaki bölgede hala zaman zaman rastlanıldığı gibi. İkinci bölüm. Belediye Başkanı Ventricas ve Danışman Niklas kent ait işleri nerede görüşüyorlar? İnanıyor musunuz diye sordu belediye başkanı. İnanıyorum diye cevap verdi danışman. Birkaç dakikalık sessizliğin ardında.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 Herkes bu özgün kişinin bıçağının yıprandığı zaman sapını, işe yaramadığı zaman ağzını değiştirmekten ibaret olan ve sürekli yenilenen çiftli işlem sayesinde sahibi kadar ünlü ve az aşınır olduğunu bilir. Doğan'ın da biraz tuhaf bir hoşgörüyle işin içine karıştığı Vantrikas ailesinde uzun bir süredir aynen uygulanan işlem şöyleydi. 1940'tan beri Vantrikas ailesinin dul bir erkek yine kendi ailesine mensup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 Belediye Başkanı ve Danışman Doktor Oksu nerede ziyaret ediyorlar ve sonuç ne oluyor? Danışman Nick Laos ve Belediye Başkanı Van Trikas, çok sıkıntılı bir gece geçirmenin ne demek olduğunu sonunda öğrenmiş oldular. Doktor Oksu'nun evinde meydana gelen korkunç olay yüzünden tüm gece gözlerini bile kırpmadılar. Bu olay ne gibi sonuçlar doğuracaktı, hayal bile edemiyorlardı, alınması gereken bir karar olacak mıydı?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 Mizacıyla taban tabana zıt ne tür bir aşırı coşku sarmıştı için o anda bilmiyorum. Henüz el kol hareketlerine başlamamış olsa da belli ki yakında o da gerçekleşecekti. Danışman baldırlarını oluşturuyor, derin derin soluk alıyordu. Bakışları yavaş yavaş bir canlılık kazanmaktaydı. Eğer ihtiyacı olursa ne olursa olsun sadık dostu belediye başkanını desteklemeye kararlıydı.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 Fabrikayı terk ettikten bir çeyrek saat sonra Van Trikass, danışman Niklas'a usulca şöyle diyordu. ''Ne kibar bir adam şu Dr. Oks, onu her zaman büyük bir zevkle ziyaret edeceğim.'' 6. Bölüm Franz Niklas ve Suzel Van Trikass gelecekle ilgili planlarını nerede yapıyorlar?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 Gerçekten de Kikendon'da hiçbir şey hızlı yapılmadığı için tiyatro eserleri de Kikendonluların mizacına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tiyatronun kapıları her zaman dörtte açılır ve onda kapanırdı. Bu altı saat boyunca iki perdeden daha fazla oyun oynandığı görülmemişti. Şeytan Robert ya da William Tell doğal olarak üç gecede ancak oynanabiliyordu. Bu başyapıtların yorumunun yavaşlığını varın siz düşünün.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 Yapılan haksızlığın zaman içinde unutulacağını düşünüp beklediler. Gerçekten de yüzyıllar boyu kikendonluk türdeşleriyle iyi ilişkiler içinde yaşadılar. Ama komşularının yaradılışını kökten değiştirerek bunca zamandır yüreklerinde gizlenmiş ölç alma duygularını açığa çıkaran bu acayip salgını hesaba katmamışlardı. İlk kez ateşli avukat şu.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 ve tarlalara giden şu çiftçilere sanki Arkadya'nın çobanları bir tek dans etmeleri eksik. Ve şu bir tek kırların üzerindeki tek bir pusun gölgelemediği mavi güzel gökyüzü. Ah Niklaus, insan burada şair olabilir. Aziz Simon dünyanın en büyük şairlerinden biri olmamasını aklım almıyor. Belki de sütunu yeteri kadar yüksek değildi diye cevap verdi danışman. Yüzünde yumuşak bir gülümseme vardı.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 Simon Collett'in kolunda sakin sakin, gürültü çıkarmadan, bir mırıltı ve alacağı öcü çoktan unutmuş olarak, hatta ne olup bittiğinin bilincine varmadan evinin yolunu tuttu. General reçellerine, yahveri de arpa şekerlerine geri dönmüştü. Her şey eski sükûnetine kavuşmuştu. İnsanlar ve hayvanlar, hayvanlar ve bitkiler, hatta patlamanın, bu patlamalar zaman zaman şaşırtıcı olurlar, ardından doğrulmuş olan